Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere merhaba ben Kenan Doğan. Yine bir çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterirken gerçek yaşamdan insan öyküleriyle sizlerle birlikteyiz. Kentin Gizli Öyküleri programında insan yaşam öykülerini konu ediyoruz. Ve konuklarımız kendi yaşam öykülerini paylaşıyorlar. Bugün de programımızda yine özel bir konuğumuz var. Stüdyomuzda heyecanla bekliyorum ben nasıl program olacak diye de çok merak ediyorum açıkçası. Ee, gerçekten özel bir konuk. Programımızın konuğu sevgili Keiko Torigoe. Keiko Torigoe nerelidir diye sorsam herhalde. Oradan başlasak. <gülüyor> Japonun. <gülüyor> Japonsunuz. Evet. Peki Keiko Torigoe kimdir? Yani meslek korarak e, İstanbul Parası'na kaybettir bir avukat olarak faaliyeti gösteriyorum. Bir avukatsınız İstanbul'da. Evet. Çok eğlenceli. <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> Bugün Peki. de çok güzel geçti. Şu an gayet akıcı bir Türkçe konuşan Hı -hı. bir Japon avukat, Türkiye'de İstanbul'un kayıtlı avukatlık yapan bir Japon avukat Hı -hı. konuğumuz. İlginç bir yaşam öyküsü, bizleri bekliyor anlaşılan. Bu öykü nerede, nasıl başladı, nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz? Ee, ben Japonya'nın en kuzey kutsundaki Hokkaido ilinde, Hokkaido ilindeki Sapporo şehirde e, dünyaya geldim. Ama e, Anne babamın durumundan dolayı daha batı şir şirket, e, şehir olan Okayama'da, Okayama'da büyüdüm. Okayama'da büyüdün. Evet. Okulu orada gittiniz. Orada, orada gittim. Orada okul Türkiye'deki gibi mi? Nasıl da orada sistem? Ee, i̇lk okul artı sene, orta okul üç sene, lise üç sene. Bütün okulları o şehirde bitirdiniz. Evet. Nasıl bir öğrenciydiniz? Ee, ya, ana okuldan başlaması gerekiyor. Çünkü e, hiç çevirdeki çocuklarla. Aynı değil. Annem bile ya komşularla aynı şekilde büyütüyorum. Sen neden böylesin diye bir deforme yapan. E, enteresan bir çocukluk e, söz konusu. Etraftaki çocuklara hiç benzemiyordunuz o zaman. Ya, e, ya iyi çocuktum. Marlar bozmam. Başkasına zarar vermem. Ama fikir, düşünce tarzı ya da hareket tarzı biraz farklığı. Kendimce farkır değil ama o çevireye göre. Çevreye göre farklı geliyordunuz. Ne tür farklılıklardı? Nasıl farklı görüyordu çevre ya, sizi? E, kız çocuklar belki de e, ne yapmak istediğimi işte pek yüksek sesle söylemez. Bunu yapacağım, şimdi yapacağım pek demez. Ama ben e, erkek çocuklarla beraber bunu yapacağım, şunu yapacağım, sen bırak ben yapmam lazım gibi. Ee, bir şekilde. Özgüvenli bir kız çocuğu olarak büyüdünüz. Gibi. gibi. Peki. Daha sonra okul hayatı e, farklı bir öğrenci ama anladığım kadarıyla derslerinde başarılı bir öğrenci. Başarılı değildim bu arada. Başarılı değildiniz ama, peki. Ama e, çok e, başarılı bir çocuğa aşk kurduğumdan dolayı e, başarılı <gülüyor> liseye gitmek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> bir aşk, çocukluk aşkı sizi başarılı bir liseye taşıdı. Evet. Peki lise hayatı nasıl geçti? Lise oldu. hayatım e, gri renkli çünkü her gün sınav oran. Ee, sabah 8'den akşam artıya kadar derse tabi tutan, ee, yaz tatil bir hafta ora öyle bir okuruydu. Olur. Başarılı bir lise sonuçta. Dolayısıyla yani, ama orada aşkın neresi... <gülüyor> bedelini 3 <üç> sene boyunca... <gülüyor> <gülüyor> ama ignore edildim. Hiç <gülüyor> aşkı falan da e, başarılı olmadı. <gülüyor> olmadı. Ama en azından iyi bir liseyi bitirmiş oldunuz. Kesinlikle. Süper. Peki liseyi bitirdikten sonra e, Japonya'da yine üniversiteye gidiyorsunuz. Ya Japon... beni yönlendirecek bir insan olsaydı... ...belki de bambaşka bir şey okurdum ama... ...kimse yönlendirmediğine göre... ...yabancı dil öğrenmek amacıyla... ...ve İngilizce'den nefret ettiğim için... Ee, ...başka dil olsun diye tesadüfen... ...Arman dili ve edebiyat... ...hiç bilinçli bir tercih değil... ...kendi tercihin hani özellikle ilgi duyduğunuzdan değil... ...İngilizceyi Evet ...ve başka bir dil öğreneyim derken evet. karşınıza Almanca çıkıyor... ...Alman evet. dili ve edebiyat okuyorsunuz Japonya'da... Evet. Ee, ...ve bitirdim. Onu, bit bitirdim, onu da bitirdim... ...onu da bitirdiniz, İstemeye istemeye... ...yani iyi öğrenci değildim <gülüyor> kesinlikle ama... ...konuşabiliyordum, not kötü... ...notlar kötü ama Almancayı öğreniyor... Evet. ...dili kullanabiliyor... Hı -hı. Peki üniversiteyi bitirdiniz Japonya'da farklı bir çocuk olarak büyüdünüz çevrenize göre. Ya, hani Türkçe'de var ya Güre Güre ve e, Erveda. Evet. Ben Japonya'dan çıkarken Erveda deyip Almanya'ya taşındım. Evet üniversiteyi bitirdiniz Alman ve Vedeviyatı. Dolayısıyla da dediniz ki ne yapacağım nerede çalışacağım Almanca bildiğime göre. Almanya gitmem lazım Almanya gitmem Peki niye Japonya'ya veda ettiniz? Ya doğduğundan beri orarı değilim. Yani oradaki oksijen karışımı mana göre değildi. Yani oksijen karışımı bana göre oran bir şehir... ...yer üstünde bir yerde mutlaka olmalı. Arayış içine girmeliyim dedim kendimce. Yani Japonya'da doğdunuz büyüdünüz. <gülüyor> Anne baba Japon. Japon bir ailenin Hı -hı. çocuğusunuz. Japon kültürlerine göre büyütüldünüz. Hı -hı, evet. Etrafınız, çevreniz herkes Hı -hı. Japon evet. olarak. Ama Maalesef. siz dediniz ki ben doğduğumdan beri hı hı. ben kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum. Bu evet. oksijen, aldığım nefes, bu karışım bana göre değil. Evet. Nefes alabileceğim başka bir ülke lazım bana. Evet. Yeryüzünde bir yerde var bu dediniz. Evet kesinlikle. Ya, herkese söylemek istiyorum. Benim gibi düşünün. Herkes çıksın. Arayış içine girsin ve mutur olsun. Arasınlar. Nerede nefes alabiliyorlarsa. Peki Japonya'da nefes alamadığınızı düşündüğünüz, Nefes alabilmek için Almanya'ya gittiniz. Almanya'ya gittiniz ne yaptınız orada? Almanya'ya aslında nefes armak istiyordum ama bankada para olmadığı için, çalışmak zorunda kaldığım için. önce hiç bir mememe rağmen ilk bulunduğum iş muhasebe. Muhasebe. Ondan sonra e, tesadüfen buldum başka işi de hoarding'de sekreterlik. Bu daha... Birazcık daha havarıydı. Bozde, orada çalışıyordum ama e, oradaki elbiseler bana uymadığı için moda bilgileri, moda ya da elbise yapabilme kabiliyeti kendimde mutlaka olması gerektiğini düşündüm ve e, okura kaydettirdim gittim. Holnik'te <gülüyor> sekreterlik yapıyordunuz. Hı -hı. E, o sekreterliğe sonra ayrıca bir parantez açacağım nasıl bir sekreterdiğinizi de çok merak ediyorum açıkçası. <gülüyor> Ama o sırada da kendize kıyafet bulamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kıyafet ölçüleri bana uymuyorsa ben de kendi kıyafetimi kendim yapayım. Ne evet. yapayım? Moda okuyayım, kendi kıyafetimi yapayım. Evet, Peki okudunuz. Okudum ve e, halen kendi e, takım elbiselerinden de başlayarak bütün elbiseleri kendim yapıyorum. Peki modayı bitirdikten sonra modacı olmaya karar verdiniz mi? Vermediniz ama mi? E, ya, e, yarışmalarda da kazandım bazı yarışmaları. Ama e, moda da kendimi e, bir yere kadar getirebilmek için sermaye ihtiyacı olduğu kesin. Onu anladım ve benim sermayem yok. O yüzden bunu e, sermaye burana kadar ya da e, yatırımcı burana kadar çekmecede dursun dedim. Ve ertelediniz yani bu o Bu. Evet hobi maalesef olarak hobi olarak kalıyor Peki siz holdingde sekreterliğe devam ediyorsunuz O bir anda nasıl bir sekreterdiniz? Yani siz işi Beren olursanız e, affedersin patronum, bu yazı yanlış Düzeltmeniz gerekir mi ya da e, Bu saatte gelmeniz gerekiyordu Neden gelmiyorsunuz e ...neden öyle saatinde o kadar uykulusunuz... ...böyle bir şey diyen sekreteri ister misiniz, istemezsiniz... Muhtemelen istemem ben yani de... Yani ben öyleydim... <gülüyor> Dolayısıyla yöneticisinin her işine karışan... Evet. ...onu müdahale eden... Yanlış olduğunu söyleyen... Yanlış olduğunda hiç çekinmeden yanlış olduğunu söyleyen bir sekreter... Evet. ...dolayısıyla herhalde çok da mutlu değildiniz diye düşünüyorum... E, yani, yani yöneticiniz galiba. sizden mutlu olmadığı kesin... Kesin... Yani <gülüyor> yağcı oramıyorum... Evet... Do, ...dürüstçe davranıyorsunuz. Fazılaca. Değil, değil. Dolayısıyla da bir yandan bu işi sürdürdünüz... ...ama bir yandan da çok mutlu değildiniz. <gülüyor> Peki, e, holdingde... ...sekreterliğe devam ediyorsunuz. Modayı artık... ...bir yatırımcı bulana kadar ya da bir sermaye... ...bulana kadar evet, ertelediniz. hala ara iş Mod, e, ...modacı. Evet, belki... ...duyar mi? şu an birileri bizi. Evet, yatırımcı... ...bekleme için. Bekle, bekle, hala için geç değil. Değil, her evet, zaman yapabiliriz. Kesinlikle. Siz bütün bunlarla... <gülüyor> uğraşıp modayı artık hobi olarak bir köşeye... ...bıraktıktan ve işte holdingde sekreterliğe devam bir derken bir gün televizyon izliyorsunuz. Evet. Ve ne oluyor? Ya İstanbul'u e, gazetede okumuş olabilirsiniz ama e, Galata Kulesi'nin üstünden boğaz manzarasını gösteren o ekrana baktınca gidemem <gülüyor> lazım. diye buraya geldim. Televizyonda bir belgesel görüyorsunuz. Belgeselde de Galata Kulesi üzerinden İstanbul manzarasını çekiyor kamera. Evet. Ve siz o görüntüyü görünce ...bu şehri benim görmem lazım diyorsunuz. Evet. Ve herhalde kısa bir sürede attığınız hemen geldim. Geldin. Hemen, hemen geldin. geldim. Evet yaşayabilirim dedim. Ondan sonra döndüm istifa ve gelmem lazımdı. Geldim. Yani televizyonda görüyorsunuz, çıkıyorsunuz, geliyorsunuz, bakıyorsunuz... ...evet diyorsunuz bu şehir, belki de nefes aldığım şehir bu şehir diyorsunuz. Evet. Bu şehrin oksijeni belki de bana göre. Evet, karışım bana göre olabilir. Bu karışım olabilirim. bana göre olabilir diyorsunuz. Ve dönüp Almanya'daki holdingden istifa ediyorsunuz... Türkiye'de iş yok. Dil, dil, dil bilmiyorsun, dil bilmiyorsunuz, dil Türkçe yok. bilmiyorsunuz Hı -hı. ve gözünüzü karartıp hiçbir şey düşünmeden evet, Türkiye'ye geliyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz. Evet. Geldiniz, ne yaptınız? Geldikten sonra hemen e, dil kursa kaydettirdim. Param olmadığı için beş ayda bitirmem gerekiyordu, beş ayda bitirdim. E, bitirdiğinde yavaş yavaş böyle para da bitirmek üzere olduğu için mürakatta gidip. Ee, İrik bulduğum işe girmem gerekiyor maddi açıdan da. Dil, dil kursunun süresi beş, e, ay. beş ay. O da paranız hı. o kadar yettiği için. Hı hı. Dolayısıyla beş ayda Türkçe öğrenmeniz lazım. Evet. Siz de e, mülakatı geçebilecek e, kadar aslında Türkçe öğrenmeye baktınız o sürede. Evet. E, çünkü beş ay sonra artık para kazanmak evet. lazım. Yetti mi beş ayın sonunda öğrendiniz Türkçe? Ne yaptınız? Yetti. Mülakata girdiniz. Nerede? Yetti. Ee, hava Yolu şirkette ve eee başkaça da diri olduğu için e, Türkçe'nin biraz eksik olduğu pek de e, önemsemediler. Ve e, hemen işe girdim. Hemen işe girdiniz. Bir hava yolu <gülüyor> şirketinde havalimanında çalışmaya başladınız. Ne olarak çalışıyordunuz? Ee, passenger Service Supervisor diye işe girdiğim o gün supervisor oldum. Yani <gülüyor> Girdiğiniz gün süpervizer oldunuz. <gülüyor> evet, ne çok dese. havalı. Çok havalı <gülüyor> çünkü başka sormadın da. <gülüyor> <gülüyor> Tek başınıza bütün Tek işi başına, yaptığınız evet. için. Peki e, yer hizmetlerinde, <gülüyor> havaalanında çalışıyordunuz. Evet, evet. E, nasıl oldu çalışma yaşamı? Memnun Ya Ben musun? haber şirketinin informersına aşıktım. Oradaki atmosferleri çok severdim. 24 saat günaydığından başlayan. O ortamda çalışmaktan o kadar mutluydum ki. Hiçbir zaman çıkmak istemezdim. Ne güzel. Yani sevdiğiniz bir işi buldunuz. Evet. Sevdiğiniz bir şehir buldunuz. Evet. Ve orada yaşamaya, o şehirde yaşamaya ve sevdiğiniz her işi yaptım. Her şey yolunda. Her şey yolunda gayet evet. öyle gözüküyor. Her şey yolundaydı. Sonra ne oldu? Sonra gaspa uğrayınca ve Japon konsolos tarafından da bundan sonra ee daha dikkatli yaşasın diye yüzüme telefonu kapatırınca ee kendime bu şehirde daha fazla, daha uzun süre yaşayabilmek için beni koruyacak bir şey lazım. Avukat tutabilmek paras meselesi ama param yok. O zaman ben avukat olmam lazım. Böylece kendimi korurum, belki de başkası da. Gaspa uğradığınız için kendinizi... ...korumanız gerekiyor çünkü Japon konsolosluğu... ...sizin telefonunuzu suratınıza kapatıyor... Evet. ...daha güvenli olmanız... ...güvenli bir şekilde yaşamanız lazım evet. diye... ...siz de diyorsunuz ki avukatım yok... ...çünkü Kim? param yok avukat Kim? için... Evet. ...en iyisi o zaman avukatım yoksa ne yapayım ben avukat olayım... ...böylece evet. başkalarına da fayda sağlayayım... Evet. ...avukat olmaya karar verdiniz ama... ...Türkçeyi yeni yeni öğrendiniz... Ee, ...Havaroğlu şirketinde çalışıyorsunuz... ...nasıl avukat olunur... ...ya kendimce... ...Türkçe biliyordum... ...kendimce çok iyi biliyordum... Arkadaşlarla da çok güzel Türkçe <gülüyor> konuşuyordum aslında ama tabii ki fukuk fakültesi için hiç de yeterli olmadığını bilmiyordum. Bilmiyordum. Peki dediniz ki ben avukat olayım. Ne yaptınız ondan sonra? O ee, OSM'ye telefon edince e, bu senekinin kim mi bir sene artı, artı hafta sonrakinin mi girmek istiyorsun diye soru sorunca. Bir altı hafta sonra sınav varmış o da bu seneki sınav. Eğer bu seneki altı hafta sonraki sınava yetişemeyeceğinizi düşündükleri için bu senekini mi yoksa bir sene altı hafta yani gelecek evet. senekini mi soruyorsunuz? Ya bir, sen, bir sene altı hafta beklemeyeceğine göre bu senekinle girmem gerardım değil mi? Evet. Ve bütün okullarında öğrendiğim bütün bilgilerini e, beynin nere, hangi çekim sakladığımı hatırlamadığım için bir süre zaman geçti ama günde iki saat uykuyla çalışarak yine de deriz çalışmaya devam ettim ve marmara fukuk kazandım. Altı haftada... Günde iki saat uyuyarak, bir yandan hava yolu şirketinde çalışarak, Hı -hı. bir yandan geri kalan bütün zamanda ders çalışarak... Evet. Disko'ya da giderdim. Hani dans etmeye gitmeydim ama eksik olmasın. Eksik Kalmasın ama yine de ders mutlaka çalışmalı. Bugünkü, bugünkü sayfalarını bitirmeli. Muhteşem. Ve altı haftada siz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandınız. Evet. Aslında sınavı kazanmak büyük başarı ama... Ay. Sınav kazanmakla bitmediğini herhalde Bit okula girdiğiniz gün anladınız. Ya sınavı kazanmak da belki de zor bilmiyorum ama e, sınavda e, okulda kırılacak kitabın içinde olan hiçbir kelimeyi bilmediğini fark ettiğim o günkü şoku. Hiç hiç unutamıyorum ciddi anlamda bir tane bile bilmediği kitabını ve o sayıda ve o kadar karın kitablarını nasıl bitireceğimi bilemedim. Peki ne yaptınız? Yani hukuk fakültesine girdiniz, hukuk fakültesinde kitapları açıyorsunuz. Oradaki dili şey. hiçbir şey anlamıyorsunuz. Anlamıyorum ya Osmanlıca, Türkçe farkını göremiyorum ve hukuk terimlerini bilmiyorum ve sözlük için yazdığım kelimelerini de bilmiyorum. Böylece tonlaca sözlük randuktan sonra hiç zaman hiç bilgi edinememe rağmen zamanlar geçiyor ve o günlerinde okuduğum ee, beyin doktorunun yazdığı baz sayfaları okuyunca e, insanlar aynı şeyleri devam e, yapmaya devam edince bir gün nörör e, hepsini bağıranıp hepsini anlamaya başlayacağını yazıyordu. Ben de düşündüm ki evet de budur. Bir gün hiç anlamadığım şeyde böyle devam ediyorsa anlayacağımı in inanarak yaşamaya devam ettim. Siz birçok kelime öğreniyorsunuz. Tek tek okuyorsunuz, Osmanlıca kelime öğreniyorsunuz Türkçe kelime öğreniyorsunuz Hı -hı. Ama Bütün bunları birbirine bağlayamıyorsunuz aslında ama Hatta ezberleyemiyorum da Ezberleyemiyorsunuz bile ama Okuduğunuz bir şey diyor ki bir gün bütün bunların hepsi birbirine bağlanacak Bağlandı mı? Bağlandı bu arada birinci sınıftaki sınava yetişemedi İkinci sınıfa geçtiğinde ee, Kısa süre sonra Akşam hiç anlamadığım Kelime sabaha uyanınca Sanki böyle odaya ışık kaçmış gibi Hepsini anlamaya Sözlük süt. Sözlüksüz. İnanır mat. Ve sınavdan da tukuru tukuru geçiyorum çünkü... Çünkü deri kolay geliyor bana artık. Ve ama... Ee, birinci sınıftan kalan dersler var. Evet, birinci, birinci sınıfta kaç ders geçtiniz? E, Atatürk, İnkırap ve iktisat. İktisat ve <gülüyor> inkılap tarihi derslerini geçerek, <gülüyor> diğer bütün hukuk derslerini bırakarak... bırakarak. İkinci Dolayısını... sınıfa geçince e, doğrudur sınıfında e, fazla, sınavı ondan dolayı hepsini vermeye beceremedim. Evet. Böylece beşinci sınıfta. <gülüyor> Ama Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde beş senede e, hukuk fakültesine girdiğiniz sene hiçbir kelimeyi anlamaz haldeyken bitirmeyi başardınız. Ya daha fazla sinirim dayanacağım bilemedim, düşünemedim. Bu sene bitireceksin yoksa hiç bitiremez. Hadi bakalım dedim kendime. Ve bitirdiniz. Bitir mi ki zorunda? ...hadi bakalım dedikten sonra. Peki sonra bitirdiniz hukuk fakültesini... ...sonra ne yaptınız? Ya ben Hava şirkette çalışmayı çok seviyordum. O yüzden avukat olacağım ama... ...madem bitirdim bir gün olurum... ve Hava şirkete devam etmek istedim. Ve ettim de. Avukatlık yapmayacağım Hava Yolu şirketine devam edeceğim evet, dediniz. Evet. Hava Ondan... şirketinde devam ettiniz. Ama böyle olunca da... E, ...yukarıdan biri de düşünmüş ki... ...böyle olmaz. Ben de... E... Öyle devam ettimime rağmen şirket Türkiye'de elini çekince işsiz kalacaktım. İşsiz kal. Kalacaktı. Çalıştığınız havayolu şirket Türkiye'den çekildi. Evet çekildi. Böylece işsiz. Size dedi ki avukat olmanın zamanı. Zaman dedim ama cesaret toplayamadığım için kendime e, oturma izin, çalışma izin sağlamak amacıyla e, bir danışmanlık şirketi kurdum. Evet. Ondan sonra işlediği avukatlarla beraber e, danışmanlık yaparak hayatımı kazanmaya karar verdim. Onu nasıl, da yaptım nasıl gitti o işler İyi gitti Aslında hiç hiç mübek ya yani müşteri para olmamasına rağmen iyi gitti Aslında kötü değildi hani e, her ay maaşım yok ama bazı iyi kazandığında e, birkaç ay boyunca çıkartabiliyordu o kesinlikle he, sorun değildi yani yaşamaya devam ettim ama bir gün beraber çalıştığı avukatların e, cepleri ona cevap Cevap vermez, mesajına cevap vermez, mailine cevap vermez, toplantıya gelmez. Böyle bir avukatla ile beraber çalışmaz değil mi? Evet. Ama ben imza atamadığım için böyle olunca da evet ben imza atabilmek için avukat olmak zorundayım diye ee, staca başladım, ve avukat oldum. Ve şu anda İstanbul kayıtlı olarak avukatlık yapıyorsunuz. Hı hı. Kendi avukatlık ofisiniz var. Evet bu sefer cesaret topladım. Artık yapabilirim diye. Evet. Ve ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorum? Ya avukatlık derken ee, sadece davaya girmek artık avukatörük koruduğunu düşünmemiz gerekiyor. Daha çok danışmanlık ben daha çok seviyorum. Dava çok uzun sürüyor ve başlangıçta e, ücret arıyoruz ve... Belki de on sene sürdü. Böyle böyle gibi bir şey bana göre değil. Evet. Hizmet de vereyim o an iş bitti o an o an paramı da kazandı. Böyle olsun. On sene boyunca beklemeyim mi daha böyle şey. Peki şu anda Türkiye'de aynı zamanda yabancılara da hukuki <gülüyor> destek veriyorsunuz. Evet kesinlikle. Dolayısıyla e, sizin gibi olan, dışarıdan gelen, Türkiye'de yaşayan birçok kişiye de hukuki anlamda avukatlık evet. yaparak, danışmanlık yaparak onların da evet. hayatını kolaylaştırıyorsunuz. Evet, çok güzel bir duygu. Ne güzel. Peki o oksijen, aradığınız oksijen burada mıymış? Evet, kesinlikle. Ve işte İstanbul'da burada dünyaya gelmem gerekirken, hani Tanrı yanlış yapmaz ama dargunluk yaşamış olabilir ve be, sıra ta ben iken e, ondan sonraki... Bana yapıştırması gereken yapıştırıcıyı başkasına takıp bana, bana başkasına takılması gereken yapıştırıcıyı yapıştırınca ben otomatikman yap Japonya'ya gönderilmiş orada. Ve Tanrı da o anda anladığı için de, de bekle yetişkin olunca geri çağırırız. Ve her yada geç ilahi <gülüyor> adalet <Kesinlikle>. sağlandı. <gülüyor> Ve bu topraklara ait hissediyorsun kendinize. Kesinlikle. <gülüyor> Türkiye'de yaşamak nasıl bir duygu peki? Artık yani insanlar seni tanıyorlar. Burada Hı -hı. çevren var. Hı -hı. Kaç sene oldu Türkiye'ye geleli? E, 20 sene. Tamam. Yıl sormayacaktım ama bunu sormuş oldum. Evet. Çünkü yıl sorduğum <gülüyor> zaman kızıyor bana. Ee, evet, yaş normal. çıkabilir, hesaplanabilir gibi çeşitli evet, çekincelerimiz evet. var. E, ne düşünüyorsun? Türkiye'de yaşamak nasıl bir duygu? Ya sabah uyandığında mutlu uyanabiliyorum. Hı -hı. E, ve hava da çok güzel olduğu için o Havanın güzelliği insana pozitif enerji verdiğini düşünüyorum. Ve e, Türk insanların başkasının hatalarını ya da ya bir şey beceremediğini gördüğünde çok ho hoşgör olduğunu... E, ...bu manzarayı çok seviyorum. Ve ben pek öyle olamasam da... E, ...ve çok merhametlisiniz. Ve Armanya ve Japonya ile farklı bir noktası. O ülkede sadece... E, ...zamanında... ...ya da düzgün... Evet. ...ya da... ...o tarzı şeyleri olabiliyoruz... ...ama Türkiye'de... ...bu paralı... ...düzgünlük zaman, zamanında... ...bu paraları olabilir ama var... ...ve gevşemek işlediğinde... ...gevşeme hakkımız tam... Bu çok güzel bir duygu. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. <gülüyor> yani rahatlamak, rahat davranmak istediğinde... ...bunda sonuna kadar yaşayabildiğin... Evet. ...kendin olabildiğin bir evet. ülke olarak görüyorsun. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna Hı -hı. doğru yaklaşıyoruz. Ee, Kentin Gizli Öyküleri programında... ...bu programda biz yaşam öykülerini paylaşırken... ...istiyoruz ki dinleyicilerimiz arasında... ...birçok insana daha o öyküler ilham olabilsin... Onların içinde bir yerlerde bir şeyler varsa onları da belki tetikleyebilsin. Evet. Harekete geçmelerine yardımcı olsun. Senin yaşam öykünde tam böyle bir yaşam öyküsü aslında. Dünyanın uzak bir ülkesinde, Türkiye'ye göre uzak bir ülkesinde doğmuş, büyümüş. Sonrasında Almanya'ya gitmiş. Orada da e, ...aradığını bulamamış aslında... ...ve sonra Türkiye'de bulmuş bir kişi olarak... ...dinleyicilerimize son mesaj olarak... ...ne söylemek istersin, ne ee, mesaj vermek istersin? Hangi kimliğine sahip bolsa da... ...anne babanızın e, maddi durum ne olursa da... ...inandığınız bir şey varsa... ...kesinlikle... Ke ...kendi inandığınız yola ...devam edin, lütfen... E, ...vazgeçmeyin... E, ...artık ya da... Zaten diye kelimeyle kendinizi e, kandırmayın. Mutlaka istediğini istediğiniz şey elde edebilmek için gayret etmenizi rica ederim. Hep söylediğimiz şey, içinizde o tutku varsa o tutkunun peşinden gidin. Kesinlikle. O tutkunun pe peşinden giderken de cesaretli gidin, korkmayın, çekinmeyin. Evet. Çünkü o tutkuya inanıyorsanız ve onun peşinde gidiyor peşinden gidiyorsanız er ya da geç. İstediğinizde ulaşacaksınız ve yer, elde Yer üstünde yapayarınızı karma, ee, karmaktan korkmayın. Evet. Mutlu olarak arkadaşınız bulursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza konuk oldun, yaşam öykünü paylaştın. Ee, Birçok dinleyicimize eminim ilham olmuşsundur. Yaşam öykünle ilham da verdin bizlere de. Çok teşekkür ederim. Bir şey de teşekkür ederim. Evet efendim, Kentin Gizli Öyküleri programında bu hafta konuğumuz Keiko Torigoe'ydi... Kendisi Japonya'da doğmuş büyümüş ama doğduğu andan itibaren e, kendisinin o topraklara ait olmadığını, orada aldığı oksijenin farklı bir oksijen olduğunu ve gerçekte ait olduğu toprakların neresi olduğunu merak edip onu aramaya koyulmuş bir isimdi. Japonya'da üniversiteyi bitirdikten sonra acaba benim nefes alabileceğim ülke Almanya mıdır deyip Almanya'ya giden, orada çalışma hayatı, modaya olan ilgi, yaptığı işler, okullar ama sonunda yine de mutlu olduğu ülkenin orası olmadığını düşünüp ...günün birinde televizyonda izlediği bir belgeselden etkilenip... ...Türkiye'ye, İstanbul'a gelen... ...ve uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan... Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini girip bitiren... ...bugün avukatlık yapan... ...kendisi gibi başka yabancılara... ...hukuki destek sağlayan... ...özel bir isim yaşam öyküsüyle konuğumuzdu. Programda... ...hep söylediğimiz o tutkusunun peşinden giden... ...ve hiçbir zaman korkmayan... ...cesaretli, cesur duran bir kadındı... ...bugün programımızın konuğu. Dolayısıyla da diyoruz ki... ...gerçekten... İnanıyorsanız hiç düşünmeyin peşinden gidin. Bizler 15 gün sonra, 2 hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde yine burada olacağız. Kentin Gizli Öyküleri programıyla yeni bir yaşam öyküsüyle birlikte. Sizler benim de anlatmak istediğim yaşam öyküm var, yaşam öykümü paylaşmak istiyorum derseniz bizlere Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.